أعوذ بالله جميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون الله الرحمن الرحيم لمن شكرتم لازيدنكم الله Hassan bil hayyil il kayyumleri, la imujabda. Ve defaat etmeniz için havle ve sahip kuvvete için Allah'ın saygısını gösterin. Allah'ın Rabbimiz gösterin. Allah'ın saygısını gösterin. Allah'ın saygısını gösterin. Rabbimize sonsuz gösterin. Allah'ın saygısını gösterin. Allah'ın saygısını gösterin. Allah'ın saygısını gösterin. Allah'ın Cuma gecemizin faziletlerine bizi nahil eylesin. Amin. Ölünceye kadar Cuma gecelerinde ilim meclisinde ihyalar nasip eylesin. Amin. Amin. 14. Fars. Efendim şimdi dersimiz budur. Bunun da mahiyeti ihlas. Şimdi buna inşallah temas edeceğiz.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 Düşmanlık ettiğini Allah için düşmanlık etmek. On dokuzuncu farz iyiliği emretmek. Kötülükten ne etmek? Emri bil maruf ney al münker. Yirminci farz ana babaya itaat etmek ve iyilik etmek. Yirmi birinci farz sulayrahim, rahim. Akraba iteallukatı arayıp sormak. Yirmi ikinci farz emaneti yerine teslim etmek. Allah emrediyor emanetleri ehline tevdi ediniz. Yirmi üçüncü farz her işte allah Teala ve Resulüne itaat edip boyun eğmek. 24. farz kaçırdığın şeyler üzerine üzülmeyi gelen şeylerle kazançlarla sevinmeyi terk etmek. Kazandığından sevinmeyeceğin, kaybettiğinden üzülmeyeceğin. Nerede var böyle adam? Mum yakara. 25. farz Allah'a isyan etmekten kaçınıp Allah'a itaat etmeye gitmek. 26. farz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 29. farz ma la ya'ni den dilini muhafaza etmek. Lisanı dünya ve ahirete yaramayan fuzulü konuşmalardan dili tutmak. Farz bu ya. Allah Allah. Bu insanların konuştuklarından efendim çoğunu ölçsen tartsan ma la ya'nidir. 30. farz suizandan sakınmak. Yani insanlar hakkında kötü düşünmemek. Adam işte böyle gidiyor. Oradan giderken hiçbir şey yok. Aşağıda da şarapçı var. Şarap satan mesela. Adam oradan giderken ulan bu şarap almaya gidiyor. Görüyor musun sarhoşu? Yani nereye gideceği de belli değil. Niye yani bu şimdi? Ben Bu tipinden belli ya. Gözleri mosmor falan. Yapma bu hareketleri. Yapma. Ben anlatamıyorum ki bu işleri. 31. farz kimseyle alay etmemek dalga geçmemek, mümin kardeşiyle alay etmekten ve onu tenkit edip sövmekten sakınmak. Farzlara bak. Allah Allah. Hicaya gel. 32. farz harama bakmaktan sakınmak. Yani namahremlere efendim tabii kadının da erkeğe şehvetle bakması o da haram. İki taraftan namahrem bakmaktan sakınmak hükmü geçerlidir. 33. farz sözünde doğru olmak.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 benden kalın ensem var git çalışsana falan böyle hareketler yapmamak 39. farz allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmemek yani ne kadar da günahın olsa ümit kesme. yok Allah beni yakacak ya ümit kesme yok ben cennete giremem ya. yapma böyle ya bu da insanı kafir eder 40. farz heva ile amel etmemek heva nefsin arzusu nefsin arzusuyla hareket etmeyeceğin halbuki bizim bütün hareketlerimiz neye göre Nefsin. Ama tabii bir de meşru isteği var. Canı su içmek istedi. E, su içmek mübah iç yani. Ama günde namazın içinde içme tabii. Oruçluyken içme. Ama velakin oruç mübatır su içmek Şimdi bu saatte canı su içmek istedi içerse. Efendim. Ama nefis hep neyi emreder? Nefsle emaratun biz su çok çok kötülükleri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 o da farz. Yani ben hiç mala falan değer vermem. İsteyen vursun. Böyle bir şey İslam'da var mı? Ha. Ya sen arabanı amma da koruyorsun falan. Ben çok şeyim. Dünyam malına hiç metelik vermem. E yolun ortasına bırakırım. Gelen vursun, gelen geçirsin. Bu daha Öyle olur mu ya herkesin vuracağı yere arabayı niye koyuyorsun kardeşim sen? onu da şey zannediyor böyle. Dünyaya metelik vermiyorum ya falan. Halbuki haram. Malını koruyacaksın. 49. farz, beş vakit namazı muhafaza eylemek. Beş vakit namazı, muhafazanın tabii tadil erkan, vakti, saat falan onun geniş izahı var. 50. farz, yetim malını almaktan sakınmak. Korumak başka. Bir de kendin almamak. Kendi yer bir de.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 Etmeme. Bunların hepsi inşallah 13'ü konuşulmuş. Diğerleri tek tek konuşulursa kaç ders ister bunlara? Yani bir otu yok. 30. 14'teyiz ya. Yok 40 mı? Oo, benim hesabım ne kadar yanlış ya. Matematiğim bozuk. 13'ün bana çok kazık atan olur yani. <gülüyor> Tabii benim gibi adam, saf adamım ben yahu.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 mühlisîn li'd-dîn ve yuqîmûs-salâte ve yûtûz-zekâte ve suresinde ve emrû kullar hiçbir şeyle emrolunmadılar yani ben onlara yağmurları siz yağdırın demedim, otları siz yetiştirin demedim, Efendim beni yedirin demediğim, bana vergi ödeyin demediğim. Değil mi? Allahü Teala. Adam bir dükkandan çıkacak diye bir hava parası alıyor. Bak, böyle büyük yerler olursa böyle elli milyar, yüz milyar hava paraları bile var. Mevla bu kadar hava aldırıyor adama. Bedava. Bir hava parası alsa Mevla, bu millet, bundan baş edebilir mi? Yirmi dört bin nefes. Bütün dünyanın cihazlarını da kendine bağlasam bir nefeste ileri veremiyorlar nefes bittiği zaman nasıl bu hava parası ya doğalgaz parası anamız ağladı e şimdi ya hava temizlendi dedik ama bu sefer yani hava temizlendi ama <gülüyor> efendim ekmek yiyemeyecek hale geliyor adam de. temiz hava ama para yok ne yiyecek adam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 onun için ve mağmuru, onlar hiçbir şeyle emrolunmadılar olunmadılar, illa Abdullah, ancak-ancak Allah'a ibadetle emr Bana kulluk edeceksiniz ya, sizden bir tek bunu istiyorum. Kulluğun da şartlarına bak, namaz zorucat zekat ne kadar da kolay. Ama rastgele ibadet etmeyecekler, öyle ben kıldım oldu, demeyecekler.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 Ehli sünnet ve cemaatten kıl kadar ayrılanlardan ilişkiyi kesecekler. Onları terk edecekler. Görüşmeyecekler, konuşmayacaklar, dinlemeyecekler hiç. Dinleyemezsin. Sen ancak benim gibi e, ertesi gün cevap vereyim diye dinlersen o başka. Ben de çok vakit bulamıyorum. Ama milletten de e, nakillerle de iş yapmak istemiyorum. Çünkü halk bazı aktarımlarda katma çıkartma yapıyor. Onun için adama bindiriyoruz.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 Hayvanlarda, davarlarda sizin için elbette muhakkak çok büyük ibretli dersler var. Biz sizi o hayvanların karınlarında bulunan e, efendim, sütten suvarıyoruz. Size süt içiriyoruz. O süt bembeyaz. O nereden çıkıyor? Min beyni farzin. Ve demin hayvanın işkembesi üç kademeli. Bir kademesinde kan var.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 bemiya vuruyor Kef suresinin sonu En son hatinde Teaudilallah. Fe men kana yerculu li rabbih fe liyamel amalan salihan felyamel amalan salihan ve la yushriku bi ibadeti rabbih ahada Kim şey Rabbine yapacağı ibadete ortak etmesin, bana kavuşacağını uman, huzuruma çıkacağına inanan, mahşerde hesaba çekileceğine itikad eden evet. ha, bazıları var varsa dünya yoksa dünya onların umurunda değil Mevla değil mi? varsa dünya yoksa dünya umurumda mı Mevla diyor herif, zırvaya bak Mevla onlara ateşi hazırlamış, tutuşturuyor da tutuşturuyor, onların yeri ateş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 o arada gelen gidenin haddi hesabı yok. Bizde çok olur öyle. Tabii. Onun için efendim Rabbim lütfeylesin, kerem eylesin. Bizlere şirksiz, şirkten arınmış, halis ibadet nasip ederek bizleri muhlis kullarından eylesin. Muhlis, samimi. Evet. İbadeti kulluğu sırf onun için yapan. Yani bilmiyorum daha.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 O nasihata, o hayra, o yardıma ben varım. Vardım. O zaman bu rüya değil. İnşallah. Böyle kendinizi dengeleyin. Ama onu kendiniz daha iyi anlarsınız. Herkes kendini en iyi bilen yine insanın kendisidir. İstefti kalbeke vey neftakel müftün fetvayı kalbine sor. Bütün müftüler sana fetva verse de eğer senin içinde bir sıkıntı varsa o işi yapma diyor. Anladın mı?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 yani zehri çok kuvvetli olan bir ejderha şekline girecek. Altınlar, gümüşler, stok edilen mallar. Yani zekatı verilmeyenler. Ondan sonra adamın boynuna gerdanlık gibi o yılan dolandırılacak. Zekatı verilmeyen, stok yapılan mal. Adama ne kadar azap ettirilecek onlar ya. Efendim omzundan diyor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 Bugün Buhar'dan yazdık ya. Onun için arkadaşlar böyle toz pembe değil bu işler. Yuttururuz mutturuz, kalabalıkta kaynatırız, karışırız. Yok öyle bir şey. Herkesin hesabı var. Ona göre tevbe. Ona göre şimdi birisi de ben 20 sene zekat vermiyordum. Ee, şimdi tevbe ettim, kabul müdür? Kabuldür ama geçmişe dönük kazalarını vereceksin. Aa, şimdiden başlasak nasıl olur?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 Allah için yapılmıyorsa o ruhsuz beden gibi kütük. Rabbim İhlasa ne buyuruyor? Ente ve Sen ve senin ehlin doğru cennet yolunu tutun. Ve kulli şirk, şirkede diyor ki o ortak koşmaya İntalik ente ve hellüke Sen ve senin adamların yani bana yapılan ibadetlere ortak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 samimi iş bana samimi safi yani e, kedersiz üzüntüsüz korkusuz mükafat verirler. Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin. Cüneyt kim Cüneyt? Bağdadi kutasallahu sultanül arifin Allah'a bilenlerin padişahı o. El İhlas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 Buradaki adam Kabe'yi tavaf ediyor, iflas ediyor. İhlas yok. Rabbim görüyor, Rabbim biliyor. Evet, evliyaullahtan biri diyor? El ihlas en taamale bi gayri tama. A. İhlas beklentisiz amel edeceksin. Beklentisiz. Ne demek beklentisiz? Bu işi incelersen iş daha da gider. Yani cenneti bile kafaya takmayacaksın. Yani bundan şu cennette şu köşkü alırım, onu bile ona heveslenmeyeceksin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 bu cennet cehennemi ben size duyurdum. al e de yine Musa Aleyhisselam'a beyan eder ki ne buyurur? İnne <Sessizlik> saate atiyetün. Ey Musa kıyamet mutlaka gelicidir. Eka'duh <Sessizlik> fiha. Neredeyse ben gizleyecektim onu. Hiç demeyecektim cenneti cehennemi. Ama işime gelmedi. Niye? Bunlara cenneti cehennemi de demeseydim hiçbiri kulluk etmeyeceklerdi. Korku yok. Beklenti yok.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 Gayra Mevlahu. İhlas kişinin kendi iç alemine Mevlasının rızasından başka bir niyet karıştırmamasıdır. İçinde sadece Allah'ın rızası olacak. Bu, ya bu iç kalp Allah'ın elindedir. Kurban olduğum Allah'ım biz senden ihlas istiyoruz. Bu kalbimizi arındırmadan, ihlas ile müşerref kılmadan, sırf sana kulluk yapma makamına kavuşmadan canlarımızı alma ya Rabbel Alem. amin. amin. Şimdi bir dua yapalım inşallah. O dua ile beraber efendim şu ihlası isteyelim bakalım. İhlası isteyelim, verilebilir ha. Cuma gecesi Kadir gecesi gibi gece. Kadir gecesi gitti. Geç imam azama göre gitmedi. O bir sene içinde de gizli olabilir ama Ramazandadır kuvvetli görüş. Ama gitti. Amma ve velakin cuma geceleri her hafta bizimle beraber inşallah. Cuma geceleri dualar yüzde yüz kabul. Beş gecede dua asla reddolmaz. Kadir gecesinde nasıl dua kabul ediyor? cuma gecesi aynı kabuldür diyor. Allah her hafta bize cuma gecesi verdi. Aman bu cuma geceleri, bu perşembeyi cumaya bağlayan gece. Mubarek gecede dualar boş çevrilmeyecek inşallah. Sübhane Rabbil Aliyyine Aleyel Vâb Rabbil Alemin Salatü Vesselam Hala Seyyidil Murselîn Muhammedin ve alâliye sahibi ve ecma'in. Ya rahmen rahimin, ya rahmen rahimin, ya rahmen rahimin. Sen Fazıl Kerem'inle bu gece bize ihlas farzını beyan ettin, zikrettin, naklettirdin. Kurban oldum sana Allah'ım. Senden başka kapımız gidecek yerimiz yok. Sen bize ilim, amel, ihlastan ibaret. İslamiyetin, şeriat-ı garrağının üç rüknünü de tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu ihlas sırr. Sen buyurdun ki el-ihlasu sirri. İhlas benim sırrımdır. Es-tevdi'u kalbe men. Ehbebtu min abadi. Kullarımdan sevdiklerimin kalplerine ihlası emanet ederim. Bizi de o sevdiklerine ilhak ile, Bu sırrı bizim de içimize tevdi ile, Bu emaneti muhafaza etmeyi de bize nasip ile. Biz senin sırrına layık değiliz ama kurban oldum sana Allah.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 şu gece şu duaya amin diyenden hepsine ihlas ile müşerref kılarak canlarını al ya rabbel alamin. Amin. Ya rahman rahim. Mübarek cuma gecesinde reddolunmayan dualar ile hak ile Ya Yarabb hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakir kullarını hazinenden helaldan merzuk eyl. Haramlardan, şubelerden muhafaza eyl. Amin diyen dillerini haramdan azad eyl. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Evet Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın hüsulü için e, salavat-ı şerife okuyoruz. Allahümme, Allahümme salli, ve sellim, salli ve sellim ve barik, ve barik ala, seyyidina, ala seyyidina, seyyidina, seyyidina muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kaddi el, el cahi ve ala ali ve sahbihi Al-Salaat wa s-salam. Alayka ya Rasulullah. Al-Salaat wa s-salam. Alayka ya Habibullah. Al-Salaat wa s-salam. Alayka ya Sayyidil Evelin Evelin Evelin. Subhana Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Veselamun ala al-Mursalin. Valhamdulillahi Rabbil Alamin. al al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 Hayayırıllma oldu aleyhim ve